Nikolay Vasilievich Gogol Palto Seslendiren Akınaltan Devlet dairelerinden birinde Bunun hangi daire olduğunu hiç belirtmeyelim. Çünkü sivil ya da askeri bütün devlet daireleri ve buralarda çalışan görevliler adlarının ya da görevlerinin herhangi bir biçimde anılmasına çok içerliyorlar. Bugün artık herkes kendine yönelik küçücük bir iddiayı, tüm topluma yönelik ağır bir aşağılama olarak alıyor. Daha geçenlerde konuşuyorlardı. Adını şimdi anımsayamadığım illerden birinde jandarma komutanlığı yapan bir yüzbaşı, makama başvurarak devletin yasalarının ayaklar altına alındığından, onun kutsal adının kirletildiğinden yakınmış. Dilekçesinin ekinde de kanıt olarak kaldırım taşı gibi koca bir cilt aşk romanı sunmuş. Aşk romanının kanıt gösterilmesinin nedeni, yaklaşık her on sayfasında bir jandarma komutanı lafının geçmesi, komutanın hatta arada bir zilzulna sarhoş görüldüğünün belirtilmesiymiş. Onun için biz neyimize lazım, başımıza herhangi bir tatsızlık gelmemesi için olayımızın geçtiği yerden devlet dairelerinden birinde diye söz ettik. Evet efendim, devlet dairelerinden birinde bir memur çalışıyordu. ''Memurumuzun öyle olağanüstü bir görüntüsü olduğunu söyleyemeyiz. Boyu kısaca, yüzü çopurca, seyrek saçları kızılca, gözleri bozukçaydı. İki yanı kırışıklarla kaplı yüzü ise şu hemoroidal dedikleri renge bürünmüştü. Memur hastalığı sayılan Basur'dan dolayı herhalde. Ne gelir elden? Petersburg iklimi demişler buna.'' Memurun unvanına gelince, ki bizde memurdan söz edildi mi, ilk bu belirtilir. Kendilerine bir şey yapamayacaklarından emin oldukları garibanlara yüklenmek gibi tuhaf hünerler edinmiş olan pek çok yazarın sivri dilleriyle dalgaya aldıkları sıradan bir kalem memuruydu. Soyadı Başmaçkind'i. Bilindiği gibi kunduracı anlamına gelen bu sözcüğün kökü kunduradır. Ancak aile ne zaman... Hangi tarihte bu sözcüğü soyadı olarak benimsedi belli değil. Çünkü memurumuzun babası da, dedesi de, hatta kayınbiraderi de, kısacası bütün başmaçkinler kundura değil, çizme giyerlerdi. Tabii yılda üç kez topuk değiştirmek koşuluyla. Memurun adı Akaki Akakiyeviç'ti. Bu ad okurlarımıza biraz tuhaf, hatta uydurma gelebilir ama şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, bu ad onun için aranıp bulunmadı. Ona bundan başka bir adım verilmesi olanaksız kılan bir durumla karşı karşıya kalındı. Kısacası şöyle bir şey oldu. Akaki Akakiyevich, ''Eğer belleğin beni yanıltmıyorsa, 23 Mart günü gece yarısına doğru doğdu. Bir memur karısı ve çok iyi bir insan olan rahmetli anacığı, bebeği vaftiz ettirmek için gereken her şeyi yaptı. Anne kapının tam karşısındaki bir yatakta yatıyordu.'' Sağ yanında bebeğe vaftiz babalığı yapacak olan idare mahkemesi kaleminde masa şefi, dünya tatlısı Ivan İvanoviç Yeroshkin, sol yanında ise vaftiz anası, jandarma çavuşun karısı, çok ama çok erdemli insan Arina Semyanoğlu'na Belebruyuşkova duruyordu. Bebeğe ad seçmesi için Loğusa'ya vaftiz gününün üç azizinin adı önerildi. Mokki, Sossi ya da Çilekeş Hozdazat'ın adlarıydı bunlar. Rahmetli kadıncağız ne biçim adlar bunlar al birini vur ötekine deyince yeni adlar önermek için takvimin başka bir sayfasını açtılar. Bu kez de şu adlar çıktı karşılarına. Trifili, Dula, Varahasi. Hey tanrım şansa bak diye düşündü Loğuzacık. Bugüne dek hiç duymadığım adlar. Hiç değilse Varadat ya da Varuh gibi bir ad çıksaydı şansıma. Çıka çıka Trifili, Varahasi gibi garip adlar çıkıyor. Takvimin sayfalarını yeniden çevirdiler. Bu kez de Pavsikahi ve Vahdisi adları çıktı karşılarına. Bunun üzerine, vah yavrum vah, demek kaderi böyleymiş, diye düşündü dertli ana ve kararını verdi. Madem öyle, ben de ona babasının adını korum. Babasının adı Akaki'ydi. Vars'ın oğlunun adı da Akaki olsun. Akaki Akakiyeviç adı işte böyle çıktı ortaya. Vahdiz edilirken Akaki ağladı ve bir devlet dairesinde kalem memuru olacağını sezmiş gibi yüzünü buruştu. Bütün bunları kahramanımızın adını bir zorunluluk sonucu aldığının, ona bir başka ad verilemeyeceğinin okurlarca anlaşılması için anlattık. Kendisinin çalıştığı daireye ne zaman nasıl girdiğini, atamasının nasıl ve kimlerce yapıldığını bilen ya da anımsayan yoktu. Bugüne dek ne müdürler, memurlar, şefler değişmişti çalıştığı yerde ama o hep şimdiki yerinde kaldı. Kalem memuru olarak. Hatta giderek onun dünyaya da böyle geldiğine, üzerinde memuriyet üniforması ve hafif seyrelmiş saçlarıyla memuriyete hazır doğduğuna inanmaya başladığı insanlar. Kimse saygı göstermezdi kendisine. O önlerinden geçerken odacılar yerlerinden şöyle hafifçe kımıldamak şurada dursun ta ötelerinden basit bir sinek uçuyormuş gibi umursamaz davranırlardı. Yöneticilerin tutumları ise soğuk, zalimceydi. Bir masa şefi yardımcısı bile şunu bir zahmet kopya ediverin ya da işte size epey ilginç gelecek bir iş gibi devlet dairelerinde adet olmuş az buçuk incelikli bir yaklaşımı bile ona çok görür Gözünün içine sokar gibi önüne bir tomar kağıdı fırlatır, bir şey demeden giderdi. Kendisine bu davranışı reva gören kişinin kim olduğuna, böyle bir şeye hakkı olup olmadığına bakmaz, önüne fırlatılan kağıtlara bir göz atıp hemen işe girişir, özenle temize çekmeye başlardı. Hele genç memurlar, bir devlet dairesinde savrulabilecek en sıradan nüktelerle adamcağıza yüklenirler, Hakkında uydurdukları, ona ve yetmişlik ev sahibesine yakıştırdıkları zırva öykülerle canından bezdirirlerdi. Ev sahibesi koca karının onu dövdüğünü söylerler, hadi saklama nikah yakın mı diye sorarlar, kağıtları kırpıp kırpıp kar yağıyor diye başından aşağı serperlerdi. Sanki bütün bu olup bitenlerin kendisiyle bir ilgisi yokmuş gibi Akaki Akakiyeviç hiçbir tepki göstermez çalışmasını sürdürürdü. Bütün bu şamata arasında işinde herhangi bir yanlış yapmaması anlaşılır gibi değildi. Bir tek işi iyiden iyiye eşek şakasına döktükleri, elini kolunu çekiştirmeye başladıkları ve böylece de çalışmasına engel oldukları zaman konuşurdu. ''Bırakın beni, canımı acıtıyorsunuz.'' İşte bütün söylediği buydu. Seçtiği sözcüklerde de, sesinde de, karşı çıkıştan çok bir gariplik, kendini acındırmaya yönelik bir tını duyum sanırdı. Daireye yeni atanmış genç bir memur, öbür arkadaşlarına özenip Akaki akaki ile alay etmeye, onu itip kalkmaya kalkıştığında, birden işte bu acındırma tınısıyla içinin dağlanır gibi olduğunu duydu. Usulca çekilip gitti. O günden sonra da, hem Akaki Akakiyeviç'e, hem de kalemdeki öbür arkadaşlarına karşı tavırları tümüyle değişti. Bilinmez bir güç, kibar, kültürlü, soylu olduklarına hükmettiği arkadaşlarından uzaklaştırdı onu. Ve sonraları uzun süre, hatta en neşeli olduğu anlarda bile saçları dökülmüş küçük memurun yüzü hiç gözünün önünden gitmedi ve onun ''Bırakın beni, canımı acıtıyorsunuz'' diye yakınan, içe işleyen sözlerini ''Ben de sizin kardeşinizim'' şeklinde algılamaya başladı. Ve bu zavallı genç memur yaşadığı şu dar ömründe insan denen yaratıkta insanlık dışı onca şeyi görmekten kültürlü, sosyete üyesi, zarif olma iddiası taşıyan ve hatta aman tanrım, evet ve hatta dünya alemin soylu kabul ettiği kişilerde ustaca gizlenmiş nice kabalıklar görmekten nasıl ürpermiş, elleriyle yüzünü kapayarak nasıl tir tir titremişti. Görevine Akakiy Akakiyevich denli düşkün bir memur bulmak herhalde pek zordu. Göreve düşkünlük onu tanımlamakta yetersiz kalıyor aslında. Görevine büyük bir kıskançlıkla, hayır kıskançlıkla da değil, aşkla bağlıydı o. Yazıları temize çekerken kendini değişik, olağanüstü güzel bir dünyada bulurdu. Duyduğu hazı yüzünden okuyabilirdiniz. Bazı harfler gözde harfleriydi. Bunları yazarken sanki kendinden geçer. Yüzüne bir gülümseme yayılır, gözlerini kırpıştırır, ağzını oynatarak kalemine yardımcı olurdu. Yüzünün bu halden hale geçişinden o sırada hangi harfi yazmakta olduğunu çıkarabilirdiniz. Memuriyette gösterdiği olağanüstü çabaya uygun bir şekilde terfi ettirilmiş olsaydı, buna herkesten çok kendisi şaşardı herhalde. Müsteşarlık özel kaleminde falan çalışıyor olabilirdi ama onun bunca çabanın sonunda hak ettiği şey, dairedeki nükledan arkadaşlarının anlatımıyla sırtında ur, kıçında basur olmuştu. Aslında çalışkanlığının kimselerin dikkatini çekmediğini de haksızlık olur. Bir seferinde Akaki Akakiyeviç'in canhıraş çalışmasına tanık olan ve onun çok kıdemli bir memur olduğunu öğrenen iyi yürekli bir genel müdür, yazıları temize çekmekten daha önemli ve angaryası daha az olan bir iş verdi kendisine. Yapacağı tek şey Önüne temize çekilmiş olarak gelen yazıyla daha önceki yazılar arasında ilgi kurmak, bazı yazılarda başlık değiştirmek ve kimi yerlerde de birinci tekil şahıstaki fiilleri üçüncü tekil şahsa çevirmekti. Bu yeni görevinden hoşnut kalmak şurada dursun, müthiş sıkılan Akaki Akakiyeviç, ''Siz en iyisi'' dedi, ''Bana yazı temize çekme işini verin yine.'' O günden sonra da sonsuza dek yazı temize çekme işiyle baş başa bıraktılar kendisini. Dünyada yazı temize çekmekten başka hiçbir şey yoktu sanki onun için. Üstü başı giyimi kuşamı umurunda değildi. Resmi giysisi yeşil rengini yitirmiş, kumlu kızıl bir renk almıştı. Ceketinin yakası dar acıktı. Bu yüzden olsa gerek bu dar acık yakadan fırlayan boynu olduğundan uzun görünür, bu haliyle de sokak satıcılarının başlarındaki tablolarda düzinelercesini yan yana dizip dolaştırdıkları, kafaları oynayan alçıdan kedileri andırırdı. Giysisinin üzerinde her zaman çöp, iplik gibi şeyler görülürdü. Sokakta yürürken pencerelerin altından tam aşağı çöp döküleceği sırada geçme sanatındaki ustalığından olsa gerek, şapkasının üzerinde kavun karpuz kabuğu ya da bu türden saçma sapan şeyler bulunurdu. Başka memurlar cesur, delici bakışlarla etraflarını kolaçan eder, hatta karşı kaldırımdaki birinin pantolonunun önünün açık olduğunu bile fark edip manzara karşısında sırıtıp kikirdeşirken, o her güneşe giderken ya da işten dönerken yolda neler olup bittiğine hiç dikkat etmezdi. Olacak şey değil ya, gözü yolda bir şeye takılacak olsa bile gördüğü tek şey düzgün, özenli yazısıyla yazdığı satırlar olurdu. Ancak nereden ve nasıl çıktığı belirsiz bir at kafası hemen omuz başında biter ve geniş burun deliklerinden yüzüne şiddetli bir soluk puflatırsa, ancak o zaman özenle yazdığı bir satırın ortasında değil, resmen sokak ortasında olduğunu fark ederdi. Eve döndüğünde hemen yemeğe oturur, alelacele içtiği lahana çorbasından sonra bol soğanla pişirilmiş bir parça sığır etini, İçine düşmüş sinek ya da Allah'ın yarattığı akla geldik gelmedik bin bir şeye aldırmadan yer yediği yemeklerin lezzetinin farkında bile olmazdı. Midesinin şiştiğini hissedince mürekkep okkasını divitini çıkarır eve getirdiği yazıları temize çekmeye başlardı. Eğer daireden getirdiği böyle bir yazı yoksa salt kendi zevki için önemli bir yazıyı temize çekerdi. Önemli yazı demek dil ve ifade üstünlüğü taşıyan yazı olmaktan çok kimliğini yeni öğrendiği önemli bir kişiye yazılmış yazı demekti. Petersburg'un kül rengi göğünün bütün bütüne kararıp da memur takımının aylık kazancına ve kişisel zevkine göre karnını bir güzel doyurduğu, yani dairelerde divit gıcırtılarının sona erip memurların kendilerine ya da başkalarına ait koşuşturmalarının bittiği, hatta yüreği devlete hizmet aşkıyla çarpan memurların bile gönüllü olarak yüklendikleri çalışmaların sona erdiği saatlerde, yani akşam yemeğinin ardından gecenin kalanını artık eğlenceyle tamamlama sırasının geldiği, kimilerinin kendini çılgıncasına tiyatro salonlarına, Kimilerinin bayanların son moda şapkalarını incelemek için şık caddelere, kimilerinin de bir grup memurun gözdesi olmuş alımlı bir kıza kur yapmak için nice zevklerden, gezip tozmalardan özveride bulunarak edinilmiş, avize ve benzeri ıvır zıvırla süslü iki oda bir mutfaklı küçük apartman dairelerindeki bir akşam toplantısına attığı, kısacası tüm memur milletinin küçük, alçak gönüllü arkadaş evlerine dağılıp ''Bir fincan çay yanında iki kapiklik gevrek gevelediği ve cigaralarını tüttürerek kağıt oynadığı, kağıtlar dağıtılırken de hiçbir Rus insanının kendisine alıkoyamadığı yüksek sosyeteye dair dedikoduların yapıldığı, hatta konuşulacak hiçbir şey bulamayıp da Falconet'in bakır atlı heykerinin atının kuyruğunun koparıldığının kendisine haber verildiği kumandana dair bayat öykülerin anlatıldığı.'' Kısacası herkesin eğlendiği, eğlenmeye çalıştığı saatlerde Akaki Akakiyevich asla evinden dışarı çıkmazdı. Hiç kimse onu şunun ya da bunun evindeki bir eğlence akşamında gördüğünü söyleyemezdi. Gönlünce ve duyasıya yazılar temize çektikten sonra kendini yatağa atar, gülümseyerek Yüce Tanrı'nın inşallah onu temize çekilecek yazısız bırakmayacağı ertesi günü düşünürdü. Ama işte yalnızca kalem memurlarının değil, her türden gizli, açık servis memurlarının, saray görevlilerinin, müşavirlerin, kendileri kimseye bir şey danışmadıkları gibi, kendilerine de hiçbir şey danışılmayan danışmanların yaşam yollarına sinmiş türlü tuzaklar, belalar olmasaydı, yıllık 400 rublelik kazancıyla halinden hoşnut bir kalem memuru olarak ölene dek huzur içinde yaşayıp gidebilirdi Akakiy Akakiyeviç. Yılda 400 ruble ya da bu civarlardaki para kazananların amansız bir düşmanı vardır Petersburg'da. Bu düşman kimilerinin her nedense adamın canına can kattığını öne sürdükleri Kuzey Ayazı'ndan başkası değildir. Bu sağlıklı soğuk, dairelerine gitmek için bütün memurların yollara döküldüğü sabah saat 9 dolaylarında hiç ayrım gözetmeden bütün burunlara öyle acımasız fiskeler indirmeye başlar ki düşük dereceli gariban memurlar burunlarını nereye sokup nasıl koruyacaklarını bilemezler. Yüksek dereceli memurların bile ayazdan alınlarının zonkladığı, gözlerinden yaşların süzüldüğü bu saatlerde kalem memurları büsbütün umarsızdırlar. Yapabilecekleri tek şey evleriyle daireleri arasındaki 4-5 sokağa olabildiğince hızlı koşarak aşmak, sonra da kendilerini hadem odasına atarak, Yolda buz tutmuş bulunan memuriyet yetenekleri çözülüp de yerine gelene dek oldukları yerde bir güzel tepinmektir. Akaki Akakiyevich, şu sözüne ettiğimiz 4-5 sokaklık uzaklığı usulüne uygun bir hızla aşmasına karşın son sıralarda sırtının ve omuzlarının sızladığını duyumsamaya başlamıştı. Sonunda bu işin paltosundan kaynaklanıyor olabileceğini düşündü. Bir gün işten eve döndüğünde paltosunu güzelce inceledi ve özellikle de sırt ve omuzlar başta olmak üzere birkaç yerde paltosunun hem çuha kumaşının hem de aslarının tümüyle eriyip tülbent gibi inceldiğini fark etti. Bu arada yeri gelmişken belirtelim ki Akaki Akakiyeviç'in paltosu da memurların alay konularından biriydi. Hatta adamcağızın bu üst giysisine anlı şanlı palto adını bile çok görerek sabahlık demeye başlamışlardı. Aslına bakarsanız Akaki Akakiyev için paltosunun paltoya benzer bir halinin kalmadığı da bir gerçekti. Depriyen yıpranan yerlere yama olarak kullanılmaktan yakalar kesile kesile incecik bir şerit halini almıştı. Paltodaki bu eksilmeler ve eklemeler ne yazık ki onu diken terzinin ustalığını tümüyle yok etmiş, paltoya kaba dokunmuş bir çuval görüntüsü vermişti. Sonunda Akakya Akakiyeviç paltosunu bir apartmanın arka merdivenlerle ulaşılan dördüncü katında oturan, çiçek bozuğu yüzüne ve şaşı gözlerine karşın eğer sarhoş değilse ve kafasını meşgul edecek başkaca bir engeli de yoksa yalnızca memurların değil bu takıma yakın olan herkesin pantolonlarını, fraklarını ustaca onaran Terzi Petroviçe götürmeye karar verdi. Bu terzi üzerine uzun uza diye bir şeyler söylememize elbette gerek yok. Ancak madem ki tüm öykü kahramanlarının karakterlerini ayrıntılarıyla çizmek usulden olmuş, o zaman yapabileceğimiz bir şey yok. Gelsin bakalım şu Petrovic de buraya. Bir beyin yanında köleyken adı yalnızca Grigori idi bu Petrovic'in. Petrovic adını özgürlüğüne kavuştuktan ve bayramlarda zil zurna sarhoş olmacasına içmeye başlamasından sonra aldı. Önce büyük bayramlarda içiyordu. Sonra büyük küçük demeden takvimde yanına küçük bir haç işareti konulmuş bütün kutsal günlerde kafayı çekmeye başladı. Bu yönüyle dedelerinin izinden bir milim bile şaşmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Karısıyla kavga ettiğinde de ona en çok ortalık karısı ve Alaman diye söverdi. Şimdi madem adamın karısını andık ister istemez onun hakkında da bir iki söz söylememiz gerekecek. Gel gelelim Petrovic'in karısının başına başörtüsü örtmek yerine bereye benzer bir şapka giydiğinden ve güzellikten yana fazla nasipli olmadığından başka bir şey söyleyebilecek durumda değiliz. Güzellik faslında sokakta giderken kadının şapkası dikkatlerini çekip de yüzünü görmeye çalışan inzibat ellerinin bıyıklarını titretip garip sesler çıkararak hemen oradan uzaklaştıklarını söylersek ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılır. Bütün Petersburg apartmanlarının arka merdivenleri aynı olduğu için Petrovic'in dairesine çıkan merdivenlerin bulaşık suları içinde olduğunu ve insanın burnunun direğini sızlatacak denli amonyak koktuğunu söyleyerek hakkını yememek gerekir. Yağlı sularda kaynamaya çalışarak merdivenleri tırmanırken Akaki Akakiyeviç paltosunun onarımı için terzinin kaç para isteyeceğini kestirmeye çalışıyor ve iki rubleden bir kapik fazla yetmez böyle bir onarım işi diye düşünüyordu. Terzinin kapısı ardına kadar açıktı çünkü Alaman mutfakta balık kızartıyordu ve ortalık öylesine duman içindeydi ki duvarlarda gezinen hamam böcekleri bile görülmüyordu. Hatta Akaki Akakiyeviç bile ev sahibesine görünmeden mutfaktan geçip boyasız büyükçe bir tahta masanın üzerine bağdaş kurmuş durumda bulduğu Petrovich'in odasına girdi. Petrovich iş başındaki bütün terziler gibi yalın ayaktı. Bu ayaklarda Akaki gözüne ilk takılan o çok iyi bildiği ayak başparmaklarının kaplumbağa kabuğu gibi kalınlaşmış, bükülüp, garip, çirkin bir şekil almış tırnakları oldu. Adamın boynunda bir ip çilesi asılıydı. Kucağındaysa onarmaya çalıştığı paçavraya dönmüş bir giysi duruyordu. Dakikalardır ipliği iğneye takmakla uğraştığı için hem odanın yeterince aydınlık olmayışına hem ipliğe verip veriştiriyordu. Terzinin öfkeli bir anına rast gelmesi canını sıktı Akaki Akakiyeviç'in. Petrovic'e iş yaptıracağı zaman adamın içkili olmasını ya da karısının deyimiyle şaşı şeytanın istimini aldığı bir anı yeğlerdi. Çünkü istimliyken Petrovic daima hoşgörülü olur, önerilen paraya hiç itiraz etmediği gibi bir de yerden selamla bitmez tükenmez teşekkürler yağdırırdı. Evet. Gerçeği daha sonra karısı gelir ve Petrovich'in sarhoş olduğu için böyle ucuza iş aldığından dem vurarak sızlanırdı ama beş on kapiklik bir ekleme ile iş halletmek yine mümkün olurdu. Terzinin öfkeli bir anına rast gelmesi canını sıktı Akakiy Akakiyevich'in. Petrovich'e iş yaptıracağı zaman adamın içkili olmasını ya da karısının deyimiyle şaşı şeytanın istimini aldığı bir anı yerlerdi. Şimdi ise Petrovich anlaşılan ayıktı, canı sıkkındı. Konuşkanlığı üstünde değildi. Bu yüzden de şu 5 paralık işe kim bilir ne isteyecekti. Akaki Akakiyevich yanlış bir zaman seçtiği için yüz geri edip dönecekti. Ama artık çok geçti. Çünkü terzi sağlam tek gözünü üzerine dikmiş dikkatle ona bakıyordu. Bu yüzden Akaki Akakiyevich "Merhaba Petroviç." dedi. "İster istemez. Nasılsın?" Petroviç "Sağ olun efendim. Sağlığınıza duacıyım." dedi bir yandan da kendisine ne gibi bir av geldiğini anlamak için gözünü konuğun ellerine kaydırmıştı. Akaki Akakiyeviç, ben sana Petroviç dedi. Şeyi, şey yaptım. Burada Akaki Akakiyeviç'in daha çok adıllılarla, yarım ağızlanmış, anlamsız sözcüklerle, örneklerle konuşma özelliğinden söz etmemiz gerekiyor. Eğer iş bütün bütüne sarpa sararsa, çoğu kez, bu aslında tümüyle diye başladığı tümcesinin gerisini unutup ya da bunun tamamlanmış bir tümce olduğunu düşünüp sözünü hiç bitirmemek gibi bir alışkanlığı da vardı. Bütün terzilerin ilk karşılaştıkları kişilere hep yaptıkları gibi müşterisinin bütünüyle kendi elinden çıkma ve her parçası bildik olan giysisini yakasından eteğine, kol ağzından iliğine dek dikkatle süzen Petroviç e ee? dedi, ''Neyinizi onarmamı istiyorsunuz benden?'' Ben şey, Petrovic, Paltom, bak gördüğün gibi hakiki sapa sapasağlam, ne var ki bazı yerleri eski gibi görünüyorsa da aslında öyle değildir. Sadece birkaç yeri, bir sırtı, bir de şu omzu, biraz eplimiş, e, birazcık da şu omuz, hepsi bu. Öyle fazla bir işi yok anlayacağın. Petrovic, Paltoyu alıp önüne masaya yaydı. Evire çevire dikkatle gözden geçirdi. Kendi kendine başını sallayıp pencerenin önünde duran yuvarlak enfiye kutusuna uzandı. Enfiye kutusunun üzerinde bir generalin resmi vardı ve kutunun kapağında tam generalin yüzüne gelen yer parmakla basıla basıla delindiği için dört köşe bir kağıt parçasıyla yamanmıştı. Enfiyesini çeken Petroviç paltoyu iki eli arasında gererek ışığa tutup baktı. Yeniden başını salladı. Sonra paltonun astarlı yüzünü kendine çevirip baktı. Yeniden başını salladı. Yeniden yüzü dört köşe kağıtla kaplanmış general resmi kapaklı enfiye kutusunu açıp burun deliklerini tümüyle doldurdu. Kutuyu tam kağıt yamanın üzerine bastırarak kapatıp bir köşeye sakladı ve sonunda ''İflah olmaz bu palto.'' dedi. Bu sözleri duyan Akaki Akakiyev için yüreği duracaktı. ''Nasıl yani iflah olmaz Petrovich? Dedi bir çocuk gibi yalvaran bir sesle Bir tek omuzları biraz eplimiş Sende bir sürü parça vardır yamayacak Canım efendim Yamayacak parça elbette bulunur var Ancak nasıl yamayacaksın İğneyi dokunduğun anda bu kumaş pul pul dökülür Tümüyle erimiş bitmiş e, Dökülürse dökülsün dökülen yere de bir yama Yama tutacak hali kalmamış ki kumaşın ''Gene iyi dayanmış sizin bu çuğa. Yoksa baksanıza rüzgar etse, dağılıp gidecek neredeyse.'' ''Canım elbette yapacak bir şey vardır. <gülüyor> Yeter ki sen iste.'' ''Yok.'' dedi Petrovic. Bu defa kesin bir sesle. ''Bitmiş bu palto. Kışın en soğuk günlerinde şerit şerit kesip ayağınız için dolama yapın bu paltodan. Ayaklarınızı çoraptan daha iyi korur. Zaten bu çorap denen şeyi Almanların icadıdır.'' Sırf daha çok para kazanmak için icat etmişlerdir bu saçma şeyi. Petrovic her fırsat düştüğünde Almanlara veriştirmeye bayılırdı. Paltoya gelince. Galiba kendinize yeni bir palto diktirmeniz gerekiyor. Yeni sözüyle birlikte Akakya Akakiyev gözleri karardı, odadaki her şey önünde dönmeye başladı. Açıkça görebildiği tek şey Petrovic'in tabakasının kapağındaki yüzüne kağıt parçası yapıştırılmış general suratıydı. Nasıl yani yeni? dedi. Hep öyle düşteymiş gibi benim yeni bir paltoya yetecek param yok ki. Petroviç barbarca denilebilecek bir serin kanlılıkla Evet, paltonuzu yenilemeniz gerek. dedi. Peki eğer yeni bir palto düşünecek olsak, yani demek istiyorum ki kaça patlar mı demek istiyorsunuz? Evet, Yüz kağıdı geçer.'' Soruyu böylece yanıtlayan Petroviç dudaklarına anlamlı bir şekilde sıktı. Karşısındaki insanı afallatmayı, sonra da göz ucuyla yüzünün aldığı şekli izlemeyi pek severdi. ''Bir palto için 150 ruble mi?'' diye bağırdı zavallı Akaki Akakiyeviç. Belki de hayatında ilk kez sesini yükseltmişti. Çünkü hep alçak sesle konuşurdu. ''Evet.'' dedi Petroviç. ''Üstelik de paltosuna göre daha da yükselebilir bu fiyat.'' Yakası sansar kürküyle çevrilsin, bir de ipek astarlı kapüşonu olsun derseniz, o zaman 200 kağıdı gözden çıkarmanız gerekir. Akaki Akakiyevich Petrovich'in ne sözlerini duyuyor, ne de kendisini etkilemek için döktürdüğü öbür numaraları fark ediyordu. Petrovich, lütfen şöyle üstün körü de olsa bir elden geçirsen, belki biraz daha giyebilirdim. Olmaz. Bu ''Benim emeğimin boşa gitmesi, sizin de paranızı havaya saçmanız demektir.'' Akaki Akakiyev için işini bitiren sözler oldu bunlar. Petrovic, bitkin bir durumda işliğinden çıkan müşterisinin ardından dudaklarını sıkıp uzunca bir süre baktı. Yeniden işe koyulmadan önce hem kendi onurunu koruduğu hem de sanatının aşağılanmasına izin vermediği için kendinden hoşnut olmanın tadını çıkarttı diye çıktığında düşteymiş gibiydi Akaki Akakiyeviç. Şu işe bak diye söyleniyordu kendi kendine. Aklıma gelirdi de bu kadar olacağı gelmezdi. Şu işe bak. Bir süre suskun yürüdü. Sonra yeniden söylenmeye başladı. İşe bak. Dünyada aklıma gelmezdi bu kadar pahalı olacağı. İşe bak. Yeniden uzunca bir süre suskun yürüdü. Sonra yeniden aynı mırıldanmaları sürdürdü. İşe bak. Kimin aklına gelirdi bu kadar tutacağı? İşe bak, olacak şey mi bu? Evinin yönünde değil, tam tersi yönde yürüdüğünün farkında değildi. Yolda kendisine çarpan bir soba borusu temizleyicisi omzunu kurum içinde bıraktı. Bir inşaatın iskelesinden dökülen kireçler şapkasını doldurdu. Ama o bütün bunların farkında değildi. Ta ki uzun saplı nacağını yanına dayamış, boynuz tabakasından nasırlı avucuna enfiye döken bir bekçiye çarpıp da bekçi kendisine ''Hop hop! Kör müsün be adam! Kaldırımdan yürüsene!'' diyene dek. Çevresine bakınmasını ve evinden yöne dönmesini sağlayan da bu uyarı oldu. Ve ancak burada sayıklanmaya benzer söylenmelerini bir yana bırakıp, düşüncelerini toparladı, Durumunu olanca çıplaklığıyla, gerçekliğiyle gördü ve kendi kendisine akıllı, içten bir dostuyla konuşur gibi konuşmaya başladı. Hayır, Petrovic'le konuşmak için hiç de uygun bir zaman değildi bu. O şimdi şeydir, yani karısı kendisini epey hırpalamış olmalı. E, bütün bunlar onun etkisiyle. En iyisi pazar sabahı gideyim ben ona. Neden dersen, cumartesi tatil. Tabii o akşam kafayı iyice çekmiş olacağı için, pazar sabahı ayılmak için yeniden içmesi gerekecek. Karısının da kendisine bu iş için para koklatmayacağı besbelli. E bu durumda ne olacak? Benim eline sıkıştıracağım 3-5 ruble onu hem yeterince konuşkan edecek, hem de yeterince uysallaştıracak. O zaman da bizim palto çantada keklik. Kendi kendine böyle akıllar yürüten Akaki Akakiyeviç, İçinden kendine esaslı bir aferin çekip ilk pazar gününü bekledi. Uzaktan Petrovic'in karısının evden çıkıp bir yerlere doğru gittiğini görünce hızlı adımlarla doğruca Petrovic'in işliğine yöneldi. Petrovic gerçekten de cumartesi gecesi uçtuğu için pazar sabahı yerlerde sürünüyordu ama yine de meselenin ne olduğunu öğrenince sanki kendisini şeytan dürtmüş gibi yok dedi. olmaz. Yenisini ısmarlamanız gerek. Akakya Akakiyeviç bunun üzerine adamın eline bir on kapik sıkıştırı verdi. Petrovic çok teşekkür ederim efendim dedi. Sağlığınıza iki kade hatıp inşallah biraz kendime geleceğim. Palto konusundaysa en ufak bir kaygınız olmasın. Eskisi ifla olmaz. Size öyle bir palto dikeceğim ki bütün kentte herkes sizin paltonuzu konuşacak. Akakya Akakiyeviç onarım üzerine bir iki şey söyleyecek oldu ama Petrovic'in onu dinlediği yoktu. ''Size kesinlikle yeni bir palto dikeceğim. Öbürünü unutun. Yeni paltonuz üzerine konuşalım. İsterseniz son moda bir şey de yapabiliriz. Yakası gizli, gümüş kopçalarla açılıp kapanan cinsten bir palto. Akaki Akakiyeviç yeni paltonun kaçınılmazlığını kesin olarak anlamış, bunu anlamasıyla da yıkılması bir olmuştu. Gerçekten de nereden bulacak, hangi parayla yaptıracaktı paltoyu?'' Kuşkusuz önümüzdeki bayram ikramiyesi bir bölümünü karşılayabilirdi palto giderinin ama o paranın yeri çoktan hazırdı. Önce kendine yeni bir pantolon alacak, sonra da geçen ay ayakkabılarına yaptırdığı pençenin borcunu ödeyecekti. Ayrıca terziye üç gömlekle, burada adlı adınca söylenmesi pek uygun kaçmayacak, iki de iç çamaşırı ısmarlayacaktı. Kısacası ikramiyenin neler için nerelere dağıtılacağı şimdiden belliydi. Bu da bir yana... Müdürün cömertliği tutsa ve ikramiyeyi 40 ruble yerine 45 hatta 50 ruble olarak bile belirlese, arta kalan para palto için gereken paranın yanında denizde damla gibi kalacaktı. Gerçi Petroviç bazen çok yüksek rakamlar söyleyerek müşterilerini afallatmaktan hoşlanırdı ve bunu biliyordu. Hatta bir seferinde karısı "Ne diyorsun sen be salak?" diye çıkışmıştı Petroviçe. Aklını mı oynattı? Geçen gün aynı işi neredeyse bedava denilebilecek bir fiyata yapmıştın. Şimdi nereden estiyse saçma sapan rakamlar söylüyorsun. Acaba sen kendini o kadar eder misin? Aslında Petrovic'in paltoyu 80 rubleye de dikmeye razı olacağından adı gibi emindi Akaki Akakiyevich. Ne var ki iş bu 80 rubleyi bulmaktaydı. Yarısını belki bulabilirdi. Evet silkinir, dökünür. Yarısını, hatta belki yarıdan az fazlasını çıkarabilirdi ama yakalan yarısı? Ama okurlarımıza önce şu ilk yarının nasıl bulunabileceğini anlatalım. Akak Akakiyev için harcadığı her ruble için bir kapik biriktirmek gibi bir alışkanlığı vardı. Kilitli bir küçük kutu içinde biriktirdiği bu bakır mangırları yılda iki kez gümüş onluklara çevirirdi. Bu ne zamandır yaptığı bir işti. Şimdi de birkaç yıldır biriktirdiği paralarla 40 rubleyi aşan bir tutara ulaşmıştı. Sonuç olarak palto parasının yarısı cepte hazırdı. İyi de, yakalan yarısı. Akakiy Akakiyevič düşündü, taşındı ve hiç değilse bir yıl süreyle bazı harcamalarını kısmaya karar verdi. Akşamları çay içme alışkanlığına son verecekti örneğin. Sonra hava karardığında mum da yakmayacaktı. Eve iş getirdiğinde ev sahibesinin odasına gidip. Onun mumunun ışığında yapacaktı işini. işe gidip gelirken olabildiğince dikkatli, ayakkabılarına ağırlığını vermeden şöyle parmak uçlarında hafif hafif yürüyecekti ki kundura tabanları çabuk aşınmasın. Çamaşırlarını da yıkanması için çamaşırcı kadına daha seyrek verecek. Bununla da yetinmeyip eve gelir gelmez eskimesinler diye iç çamaşırları da dahil, bütün üstündekileri çıkarıp, Zamanın acımasına uğradığı için olsa gerek hala giyilebilir durumda olan pamuklu sabahlığıyla oturacaktı bir tek. Eğriye eğri doğruya doğru. Başlangıçta epey zor geldi bu kısıtlı yaşam kendisine ama sonra alıştı. Her şey yoluna girdi. Hatta akşamları yemek yemeden durmayı bile öğrendi. Nasılsa ruhu yakın bir gelecekte edineceği paltonun o sonsuz hayaliyle beslenebiliyordu. Bu andan sonra da yaşamında bir eksiklik varmış da tamamlanmış gibi oldu. Evlenmişti sanki ya da yaşamına bir başkası katılmıştı. Yalnız değildi artık. Yaşam yolunu onunla birlikte aşmaya karar vermiş, hoş, sevimli bir yaşam arkadaşı vardı. Bu arkadaş, eskimek bilmeyen sağlam bir astarı olan, astarıyla kumaşının arası kalın bir pamuk tabakasıyla beslenmiş paltosundan başkası değildi. Akaki Akakiyevich. Sanki daha bir canlanmış, hayatta bir amacı olan, bu amaç uğruna ne yapacağını ne edeceğini bilen sağlam karakterli bir insan olmuştu. Yüzünden ve davranışlarından kuşkucu, kararsız, güvensiz, silik, sünepe ne varsa silinip gitmişti. Zaman zaman gözleri bir kor gibi yanıyor, bu da bir yana kafasından son derece gözüpek düşüncelerin geçtiği oluyordu. ''Gerçekten de yakaya sansar kürkü koyduramaz mıydı acaba?'' Paltosu üzerine bu türden derin düşüncelere dalması onu işinde de dalgın yapmıştı. Bir seferinde yazı temize çekerken az kalsın bir yanlış yapıyordu. Farkına varmasıyla birlikte bas bayağı duyulur bir sesle "Ah!" diye bağırdı, hat çıkardı. Paltosu üzerine konuşmak için Petroviç'e her ay en az bir kez uğruyordu. Çuha kumaşının iyisi nerede satılır? Hangi renk daha güzel olur? Kumaşın metresi kaçadır gibi konular üzerine konuştuktan sonra evine biraz kaygılı da olsa hemene poşnuk dönüyordu. İşte sonunda bütün bunların satın alınacağı zaman paltosunu diktireceği zaman geliyordu. İşler beklediğinden de hızlı yürüdü. Genel müdür ikramiyesini onun umduğunun çok üstünde 40 değil 45 de değil tam 60 rubli olarak saptadı. Artık Akaki Akakiyeviç'in bir paltoya gereksinimi olduğunu mu sezmişti? Yoksa bu bir rastlantı mıydı bilmiyordu ama birdenbire cebinde fazladan koca bir yirmi ruble kalmıştı. Bu durum işlerin gidişini hızlandırdı. Birkaç ay daha açlığa talim etti mi cebinde tam tamına seksen rublesi olacaktı. Her zaman pek sakin olan yüreği hızla çarpmaya başlamıştı. İkramiyeyi aldığı gün Petrovich'le ile birlikte çarşıya çıktılar. Ve çok güzel bir paltoluk kumaş aldılar. Aldıkları kumaşın çok güzel olması son derece doğaldı. Çünkü palto konusu 6 aylık bir konuydu ve bu süre içinde birçok kez çarşıya uğrayıp kumaşlar arasında fiyat karşılaştırması yapma olanağı olmuştu. Yine de Petroviç bundan iyi paltoluk kumaş var diyen çıkarsa alnını karışlarım dedi. Astarı pamukludan seçtiler ama öyle sıkı sağlam dokunmuş bir astardı ki bu Petroviç'e göre ipekten çok daha iyiydi. Görünüş olarak da ipeklideki parlaklık ve kayganlığa sahipti. Yaka için Sansar'dan vazgeçtiler. Çünkü gerçekten çok pahalıydı. Onun yerine kedi aldılar. Çarşıdaki en güzel kedi kürküydü bu. Uzaktan bakıldığında herkesin Sansar sanabileceği güzellikte bir kürktü. Astarla kumaşın arası tümüyle pamuk kaplandığı için dikiş iki haftasını aldı Petrovic'in. Yoksa palto çok daha erken hazır olurdu. Dikiş ücreti olarak 12 ruble istedi. Aşağısı kesinlikle kurtarmazdı. Çünkü yalnızca ibrişim kullanmıştı dikişte. Çift dikiş uygulanmıştı ve her seferinde ipi dişleriyle çekerek son derece sıkı bir dikiş dikmişti. Günlerden neydi söyleyebilmek güç ama Akaki Akakiyeviç'in yaşamının en görkemli günü olduğu kesindi Petrovich'in nihayet paltoyu bitirip getirdiği gün. Sabahleyin tam daireye gideceği sırada çıkıp gelmişti Petrovich kucağında paltoyla. Üstelik ayazlar başlamıştı ve gitgide artacağı benziyordu. Doğrusu, palto için bundan daha uygun bir zaman arasan bulamazdın. Petrovic'in gözünde Akaki Akakiyevic'in daha önce hiç görmediği, yaptığı işin değerini bilen, kendi ustalığına büyük önem veren bir anlatım vardı. Astar yenileyen, eski giysileri onaran terzilerle gerçek terzileri ayıran çizginin gerçek terziler yanında kaldığını kanıtlayan önemli bir yapıt ortaya koyduğunun farkında gibiydi. Küçük bir bohçayı yandıran mendilinin içine sardığı paltoyu çıkardı. Mendil çamaşırcıdan daha yeni yıkanıp gelmişti. Bu yüzden kullanmak için katlayıp cebine koydu. Paltoyu çıkarınca önce iki eliyle havaya kaldırıp gururla baktı. Sonra da çalımlığı ustaca bir hareketle Akaki Akakiyeviç'in omuzlarına atıverdi. Sonra arkaya geçip eteklerinden çekerek paltonun Akaki Akakiyeviç'in omuzlarına tam oturmasını sağladı öne geçip bir süre öylece omuza atılmış, düğmeleri iliklenmemiş olarak duran eserini seyretti. Ama Akaki Akakiyeviç, yaşını başına almış bir insan olarak paltosunu tam giymek, kollarının falan nasıl geleceğini görmek istiyordu. Petrovich onun paltoyu giymesine yardım etti. Baktılar, kollar da tam oturmuştu. Sözün kısası, palto tam bir harikaydı ve harika bir zamanda yetişip gelmişti. Bu arada Petrovich. Dikiş ücreti olarak yalnızca 12 ruble almasını bir ara sokakta ve tabelasız olarak çalışıyor olması ve bir de tabii kendisini eskiden beri tanıyor olmasıyla açıklamayı ihmal etmedi. Nevski bulvarındaki terziler 75 rubleden aşağı asla dikmezlerdi böyle bir paltoyu. Akaki Akakiyeviç bu konuda hiç tartışmaya girmedi. Petrovic'in bol keseden savurduğu kocaman rakamlardan oldum olası korkardı. Borcunu ödedi. Petrovic'e teşekkür etti ve daireye gitmek için yeni paltosuyla hemen yola koyuldu. Petroviç yol ortasında durup uzun süre paltosunu arkadan izledi. Sonra bir yan sokağa sapıp kestirmeden Akaki Akakiyeviç'in önüne çıktı. Yapıtını bir kez daha önden seyretti. Bu arada Akaki akakiyevich içinde kıpır kıpır bayram sevinçleri uçarcasına yürüyordu. Her saniye üzerinde yeni paltosu olduğunu düşünüyordu. Hatta birkaç kez İçindeki hoşluktan yüzüne gülümsemeler yayıldı. Gerçekten de paltosu hem çok güzeldi hem de çok iyi ısıtıyordu. Yolları nasıl açtığının farkına bile varmadı. Bir de baktı ki daireye gelmiş. Vestiyerde paltosunu çıkardı. Havada şöyle bir çevirip bir kez daha baktı. Sonra odacıya gözünü dört açmasını tembihleyerek paltoyu uzattı. Dairede herkes her nasılsa hemen öğrenivermişti Akakiy Akakiyeviç'in palto niyetine giydiği sabahlığının artık olmadığını, onun yerine kendine yeni bir palto diktirdiğini. Hemen vestiyere doğru bir koşuşturmadır başladığı yeni paltoyu görmek için. Herkes Akaki Akakiyeviç'i kutluyor, güle güle giy, sırtında paralansın dileklerinden geçilmiyordu. Kutlamalara ve iyi dilek sözlerine ilkin yalnızca gülümseyerek karşılık veren Akakiy Akakiyeviç bir süre sonra utanmaya başladı. Kutlamalar bitince yeni paltonun ıslatılması gerektiğini, hiç değilse herkesi bir akşam yemeğinde toplamasını beklediklerini söylemeye başladılar. Akaki Akakiyeviç utançtan kendini kaybetmiş gibiydi. Ne yapacağını, nasıl davranacağını, onlara ne karşılık vereceğini, ne özür öne süreceğini bilmiyordu. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra ancak ağzını açıp konuşabildi. Yüzü utançtan kıpkırmızıydı. Paltosunu biraz abarttıklarını, bunun aslında çok alçak gönüllü, eski bir palto ya da onun gibi bir şey olduğunu anlatmaya çalıştı. Sonunda memurlardan biri, daha doğrusu bir masa şefi yardımcısı, kendisinin hiç de burnu büyük olmadığını, kendinden aşağı kişilerle de birlikte olmaya gönül indirebileceğini kanıtlamak için, ''Evet, beyler.'' dedi. ''Akaki Akakiyev için yerine ben davet ediyorum sizleri. Hepiniz bu akşam bana çaya davetlisiniz.'' ''Rastlantıya bakın ki bugün benim doğum günüm.'' Memurlar doğal olarak hemen masa şefi yardımcısını kutladılar. Davetini seve seve kabul ettiklerini söylediler. Akaki Akakiyeviç birkaç bahane öne sürerek gelemeyeceğini söylemeye kalktı ama öbür memurlar daveti kabul etmemenin yalnızca kabalık değil, çok da ayıp olacağını söyleyince çaresiz rıza gösterdi. Daha sonra yeni paltosuyla akşamda dolaşma fırsatı doğduğu için daveti kabul ettiğine sevindi bile. O günü sabahtan akşama içi içine sığmayarak tam bir bayram havası içinde geçirdi Akakiy Akakiyeviç. Evine son derece mutlu bir havayla döndü. Paltosunu çıkarıp özenle duvara astı. Hayranlıkla bir kez daha hem kumaşını hem astarını inceledi. Sonra sabahlığa dönmüş eski paltosunu çıkarıp kendisiyle karşılaştırmaya başladı. Kendini tutamayıp güldü. Ne büyük fark vardı aralarında. Eski paltosunun hali aklına geldikçe Yemek boyunca da zaman zaman gülümsedi. Keyifli bir akşam yemeği yedi. Yemekten sonra yazı falan temize çekmedi. Yatağına uzanıp biraz tembellik etti. Ortalık kararınca kalktı. Üstünü giyindi. En son paltosunu giydi ve sokağa çıktı. Çay davetinde bulunan masa şefi yardımcısının evinin nerede olduğunu ne yazık ki söyleyemeyeceğiz. Belleğimiz artık bizi esaslı bir şekilde yanıltmaya başladı. Petersburg'da ev, sokak adına ne varsa hepsi kafamızda karman çorman olmuş durumda. Bu karışıklıktan doğru dürüst bir tanım adres çıkartabilmemiz olanaksız. Yine de davet sahibinin kentin en iyi semtinde oturduğunu söylersek yanlış olmaz. Dolayısıyla gideceği yer Akakiy Akakiyevich'in evine bayağı uzaktı. Önce Cılız'a aydınlatılmış ıssız sokaklardan yürümesi gerekti Akaki Akakiy için, ama sonra davet sahibinin semtine doğru yaklaştıkça sokaklar canlanmaya, kalabalıklaşmaya, daha bir ışıltılı olmaya başladı. Adım başında bir yayaya ya, Hatta bu arada şık giyinmiş kadınlara, kunduz yakalıklı paltolar giymiş erkeklere rastlıyordu. Tahta korkuluklu yaldızlı çivilerle tutturulmuş basit kızakların yerini, mor kadife şapkalı yiğit sürücülerin yönetiminde ayı postuyla soğuğa karşı korunan cilalı şık kızaklar, tekerlekleri karda gıcırtılar çıkararak hızla geçen arabacı yerleri bile çok süslü kupa arabaları vardı. Akaki Akakiyevic, bütün bunlara hayatında ilk kez görüyormuş gibi bakıyordu. Kaç yıldır akşamları sokağa çıktığı yoktu. Bir mağazanın ışıklı vitrini önünde durup merakla baktı. Vitrine konmuş bir resimde ayağından ayakkabısını çıkarmakta olan güzel bir kadının bacakları açılıyor, kadının ardında bir başka odanın kapısındaysa uzun favorili, çenesinde hafif bir İspanyol sakalı bulunan yakışıklı bir adamın kapıdan başını uzatmış, kadına baktığı görülüyordu. Akaki Akakiyeviç başını sallayıp gülümsedi. Sonra yürümeye devam etti. Peki neden gülümsemişti? Kendisine çok yabancı olmakla birlikte herkesin içinde bir duygu olarak sakladığı bir şeyle karşılaştığı için mi? Yoksa bütün öteki memurlar gibi ''Ah şu Fransızlar bir şeyi istediler mi? O şeyi muhakkak şey ederler.'' türünden bir şey düşündüğü için mi? Ama belki her ikisi de değil. Öyle ya. İnsanın ruhuna süzülüp içinden neler geçtiğini anlayamazsınız ki. Sonunda masa şefi yardımcısının oturduğu eve geldi. İkinci kattaydı adamın dairesi ve merdivenleri bir fener aydınlatıyordu. Antriye girince yan yana dizilmiş çok sayıda ayakkabı lastiği gördü. Odanın ortasında kocaman bir semaver kıvrım kıvrım buharlar çıkararak fokurduyordu. Askılığa asılı paltolar arasında yakası kunduz kürkü kaplı, Kol kapakları kadifeden olanlar vardı. İçerideki odadan gürültü ve konuşmalar geliyordu. Birden oda kapısı açılınca konuşmalar anlaşılır oldu. Gürültü de iyice arttı. Açılan kapıdan elinde boşalmış bardaklar, kaymak tabağı ve peksimet sepeti ile dolu tepsisiyle uşak çıktı. Memurların çoktan toplanmış oldukları ve ilk bardak çaylarını içtikleri anlaşılıyordu. Akaki Akakiyeviç paltosunu askılığa asıp içeri girdi. Girmesiyle de bir anda mumlar, memurlar, tüten pipolar, oyun masaları, her yandan gelen konuşma sesleri, çekilen sandalyelerin gürültüleri beyninin içinde bir uğultuya dönüştü. Acaba ne yapmam gerekir diye düşünerek odanın ortasında iğreti bir şekilde dikilip kaldı. Ama memurlar kendisini fark etmişlerdi. Çığlıklarla kutladılar gelişini ve yine bağıra bağıra antreye çıkıp paltosunu bir kez daha incelediler. Akaki Akakiyeviç biraz utanıp sıkıldıysa da temiz yürekli bir insan olarak paltosunun övülmesi karşısında sevinç duymaktan kendini alamadı. Sonra tabii onu da paltosunu da unuttular. Masalarının oyun kağıtlarının başına döndüler. Bütün bu gürültü, kalabalık, konuşmalar Akakya Akakiyeviç'in hiç alışık olmadığı bir şeydi. Ve onu son derece şaşırtmıştı. Nasıl duracağını, ellerini, ayaklarını, tüm bedenini nasıl tutacağını bilemiyordu. Sonunda oyun masalarından birine yaklaşıp bir sandalyeye ilişti. Önce biraz kağıtlara baktı. Sonra bakışlarını oyuncuların yüzlerinde dolaştırdı. Sonra sıkıldı. Esnemeye başladı. Her zamanki yatma saatinin çoktan gelip geçtiğini düşündü. Ev sahibiyle vedalaşma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Yeni paltosu onuruna şampanya patlatmadan kendisini bırakmayacaklarını söylediler. Bir saat kadar sonra mayonezli sebze salatası, dana söğüş, ciğer ezme, pasta ve şampanyadan oluşan akşam yemeği getirildi. Akakya Akakiyeviç'e zorla iki kadeh şampanya içirdiler. Şampanyadan sonra kendini daha neşeli hissettiyse de saatin 12'yi bulduğunu çoktan evinin yolunu tutması gerektiğini bir türlü unutamıyordu. Ev sahibine yakalanmamak için odadan usulca çıktı. Askılıkta aradığı paltosunu ne yazık ki yerde sürünür buldu. Güzelce silkeleyip üzerine yapışmış ince tüyleri tozları temizledi. Paltosunu omzuna atıp dışarı çıktı. Sokaklar hala aydınlıktı. Yer yer uşakların ve başka her türden insanın değişmeyen kulüpleri olan ufak bazı dükkanların açık olduğu görülüyordu. Kapalı gibi görünen dükkanlardansa kapıları boyunca içeride hala müşteri olduğunu kanıtlayan uzun ışık çizgileri sızıyordu. Büyük olasılıkla bu semtteki tanıdıklarına konukluğa gelen efendilerin uşak ya da hizmetkarlarıydı bunlar. Bulundukları yer konusunda efendilerini tam anlamıyla şaşkına çevirerek tutturdukları muhabbetlerini yarıda kesememiş olmalıydılar. Akaki Akakiyeviç neşeyle yürüyordu. Hatta bir ara nedendir bilinmez... Bir şimşek gibi hemen yanı başında beliren ve yürürken vücudunun her yanı kıvrak devinimlerle oynayan bir kadının ardından koşturmaya başladı. Ama sonra niye tırısa kalktığını kendisi de anlayamadı ve eski ağır aksak yürüyüşüne döndü. Biraz daha gidince sokakları sızlaşıverdi. Gündüzleri de ıssız, sevimsiz olan bu sokaklar gecenin bu geç saatinde büsbütün ıssızlaşmıştı. İyice seyrekleşen sokak fenerleri yağları azaldığı için olacak, Ölgün, titrek ışıklarıyla kendilerini zor aydınlatıyorlardı. Çitle çevrili ahşap evleri geçti, hiçbir yerde tek bir Allah'ın kulu yoktu. Bir tek yolda parlayan kar, bir de çoktan uykuya dalmış kepenkleri kapalı alçacık, yoksul barakaların karartıları seçiliyordu. Akaki Akakiyeviç, karşı ucunda evlerin belli belirsiz seçildiği, korkunç bir çölü andıran o geniş meydana yaklaştığını fark etti. Çok uzaklarda, Tanrı bilir belki de dünyanın öbür ucunda bir bekçi kulübesinin ışığı belli belirsiz titreşiyordu. Akaki Akakiyev için az önceki neşesinden iz kalmamıştı. Kötü bir şeyler olacağını sezmiş gibi korkuyla girdi meydana. Dönüp ardına ve iki yanına bakındı. Sanki uçsuz bucaksız bir denizin ortasındaydı. Hayır, en iyisi hiçbir yere bakmamak diye düşünerek gözleri kapalı yürümeye başladı. Meydanın sonuna geldim mi diye gözlerini açtığında tam karşısında neredeyse burnunun dibinde bıyıklı iki adamın durduğunu gördü. Heyecandan adamların nasıl birer tip olduklarını bile ayırt edememişti. Korkudan gözleri dumanlandı. Yüreği gümbür gümbür atmaya başladı. Adamlardan biri Akakya Akakiyeviç'in yakasına yapışarak gürlercesine ''Aa! Benim paltomu giymiş!'' dedi. Akaki Akakiyeviç, ''Can kurtaran yok mu?'' diye bağıracak oldu ama öbür adam memur kafası büyüklüğündeki yumruğunu ağzına dayayarak ''Hele bir bağır!'' dedi. Akakiy Akakiyeviç bir tek paltosunu sıyırıp çıkardıklarını, bir de dizlerine yediği şiddetli bir tekmeyle karların üzerine kapaklandığını hissetti. Görüp duyduğu başka bir şey olmadı. Birkaç dakika sonra kendine geldi. Ayağa kalktı. Çevresine bakındı. Hiç kimse yoktu. Havanın soğuk olduğunu ve sırtında paltosunun bulunmadığını hissedince bağırmaya başladı. Ama sanki meydanın öbür ucuna ulaşamadan yitip gitti sesi. Bağıra bağıra meydanın öbür ucundaki bekçi kulübesine doğru koşmaya başladı. Bekçi uzun saplınacağına dayanmış, gecenin bu geç saatinde Feryat Vigan kendine doğru koşan adamın nemenen bir herif olduğunu anlamak istercesine gözlerini karanlığa dikmiş merakla bekliyordu. Akaki Akakiyeviç bekçiye yaklaştığında tıkanırcasına ''Gözünün önünde adam soyuyorlar, sense burada uyuklayıp duruyorsun.'' diye çıkışmaya başladı. Bekçi meydanın ortasında iki adamın kendisini durdurduğunu gördüğünü ama bunların onun arkadaşları olduğunu sandığını söyledi. Böyle gereksiz yere kendisine sövüp sayacağına yarın doğruca karakola gitmeliydi. Müfettişler paltosunu alanları kolayca bulurdu. Eve döndüğünde perişan bir görünümü vardı Akaki Akakiyeviç'in. Şakaklarıyla ensesindeki iyice seyrelmiş bir tutam saç karma karışık olmuş, göğsü, böğürleri, pantolonu kara bulanmıştı. Yaşlı ev sahibesi kapının yerinden sökülürcesine dövüldüğünü duyunca alelacele yatağından fırlayıp bir ayağı terlikli, bir ayağı çıplak kapıyı açmaya koştu. Alçak gönüllü bir kadın olduğu için geceliğinin yakasını eliyle tutarak kapıyı araladığında Akakya Kakiyevich'in görünüşü kendisini öyle şaşırttı ki bir adım geri sıçradı. Akaki Akakiyeviç olup bitenleri anlatınca heyecandan ellerini çırpa çırpa öyle mahalle bekçileriyle falan hiç uğraşmamasını çünkü bunların söz verip yerine getiremeyecek palavracılar olduklarını bunun yerine doğruca semt karakolundaki komiser beye gitmesi gerektiğini söyledi. Üstelik komiser beyi kendisi de tanıyordu çünkü komiserin evinde şu anda dadılık yapmakta olan Anna eskiden onun evinde aşçılık yapıyordu bu da bir yana Komiser Bey evlerinin önünden her geçişinde onu görüyordu. Sonra her pazar kiliseye de gidiyor ve insanlara babacan babacan bakıyordu. Bütün bunlardan da herhalde onun iyi bir adam olduğu anlaşılırdı. Ev sahibesini dinleyen Akaki Akakiyeviç acı içinde odasına çekildi. Geceyi nasıl geçirdiğini kendini bir başkasının yerine koyabilen her insan az çok kestirebilir. Sabah erkenden Komiser Bey'e yollandı. Uyuduğunu söylediler. Saat 10 gibi gitti. Yine uyuduğunu söylediler. Saat 11'de yok çıktı dediler. böyle paydosunda gitti. Bu kez de yazıcılar kendisini içeri bırakmadılar. Ne istiyordu, komiser beyle ne görüşecekti, niçin görüşecekti, nerede, ne zaman, ne olmuştu, Akaki Akakiyeviç hayatında ilk kez diklenerek dairesinden oraya resmi bir iş için geldiğini, kendilerini bir şikayet edecek olursa soluğu Sibirya'da alacaklarını söyledi. Yazıcılar bunun üzerine engel çıkarmaya daha fazla cesaret edemediler. İşlerinden biri gidip komiseri haber verdi. Komiser, paltonun çalınma hikayesini son derece garip karşıladı. Sonra da asıl olayı bir yana bırakıp, gecenin o saatinde oralarda ne aradığını, yoksa şu malum evlerden birini ziyaretten mi döndüğünü sordu. Akakiy Akakiyeviç bu sözlerden öyle utandı ki, Paltosunun çalınmasıyla ilgili olarak kovuşturma açılıp açılmayacağını bile öğrenemeden kıpkırmızı bir yüzle komiserin yanından çıkıp gitti. O gün memuriyet hayatında ilk kez işe gitmedi. Ertesi gün üzerinde iyice perişan olmuş eski paltosuyla işe giderken yüzünde renk diye bir şey yoktu. Paltosunu çaldırma hikayesine gülmekten kendini alamayan birkaç memur çıktıysa da çoğunluk üzüldü. Hemen aralarında para toplayıp Akaki Akakiyeviç'e yardım etmek istediler. Ama pek dişe dokunur bir şey toplayamadılar. Çünkü o ay hem genel müdürün resmini hem de şube müdürünün önerdiği bir kitabı, yazarı şube müdürünün arkadaşıydı, satın almaları için aylıklarından epey kesinti yapılmıştı. Haline çok acıyan memurlardan birisi, hiç değilse bir öğütle yardımcı olmayı düşünerek karakolun polisin bu işte bir yararı olmayacağını, amirlerinden aferin almak için paltosunu bulsalar bile, paltonun kendisine ait olduğunu kanıtlayacak yasal bir belge göstermezse, polisin paltoya el koyacağını, onun için en iyisi önemli bir kişiye başvurmasını, önemli kişinin gerekli yerlerle görüşüp işin derhal sonuçlanmasını sağlayacağını söyledi. Çaresiz, önemli kişinin yolunu tuttu Akakya Akakiyeviç. Önemli kişinin görevinin ne olduğu bilinmiyor. Şu kadarını belirtelim ki, kendisi daha yeni önemli kişi olmuştu. Önceleri önemsiz bir kişiydi. Aslında makamı, öbür önemli makamların yanında pek de önemli bir makam sayılmazdı. Gel gelelim, böylelerinin çevresinde onları önemli kişi konumuna yükselten insanlara sıklıkla rastlanır. Kaldı ki, kendisi de önemini ortaya çıkarmak için değişik yollara başvururdu. Örneğin, daireye girdiği anda, Küçük memurların kendisini selamlamada beklemelerini isterdi. Hiç kimsenin kendisiyle doğrudan görüşmesine izin vermez, bu konuda katı bir ast üst zincirine uyulmasını isterdi. Kalem memurundan masa şefine, ondan büro şefine, ondan bilmem kime en son önemli kişiye ulaşılırdı. Kutsal Rusya'mız boğazına dek öykünme denen hastalığa batmış, herkes amirine öykünüyor. Dediklerine göre kalem memurunun biri küçük bir daireye kalem şefi olarak atanmış. Atanır atanmaz da ilk yaptığı kendine kabul odası diye ayrı bir oda hazırlatmak, küçük bir çalışma masasının zor sığdığı odanın kapısına da gelen ziyaretçilere kapıyı açması için kırmızı yakalıklı, omuzları sırmalı, şeritli bir odacı dikmek olmuş. Akaki Akakiyeviç'e önerilen önemli kişi çok ciddi, azametli bir adamdı, pek az konuşurdu. Çalışma sisteminin temelini disiplin oluştururdu. Disiplin, disiplin, disiplin. En sevdiği sözdü. Sonuncu disiplini söylerken muhatabının yüzüne büyük bir dikkatle ve konunun nedenle hayati olduğunun iyice anlaşılmasını sağlamak istediğini vurgulayan bir anlamla bakardı. Oysa böyle davranmasına hiç gerek yoktu. Çünkü kalemde çalışan memurlar, hepsi hepsi on kişi kadardılar, onu uzaktan görmeleriyle birlikte ayağa fırlayıp önlerini ilikleyerek o geçene dek öylece beklerlerdi. Kendinden küçük memurlarla konuşurken şu üç cümleden başka bir şey söylemezdi. Böyle bir şeye nasıl cesaret edebilirsiniz? Siz kiminle konuştuğunuzun farkında mısınız? Karşınızda duran kişinin kim olduğunu biliyor musunuz? Aslında kötü bir insan olduğu söylenemezdi. Arkadaşlarına karşı çok iyi, yardımseverdi. Ama işte şu memuriyette general unvanını almasıyla aklı başından gitmişti. Gerçekten de general unvanı neden olmuştu yoldan çıkmasına, aklının başından gitmesine, ne yapacağını ne edeceğini şaşırmasına. Kendisiyle aynı unvandaki memurlar arasında bulunduğunda davranışları tümüyle normaldi. Hatta pek çok bakımdan hiç de aptalca sayılmayacak davranışlar sergilediği bile söylenebilirdi. Gel gelelim kendisinden bir kademe bile düşük bir memur topluluğu içinde bambaşka biri olur çıkardı. Sürekli susar, somurturdu ve onun bu hali öbür memurlarda acıma duygusu uyandırırdı. Bu da bir yana kendisi de susmayıp konuşmalara katılsa çok daha iyi zaman geçirebileceğini duyumsardı. İlginç bir konuşma ya da böyle bir konuşmanın geçtiği bir gruba katılmak için Zaman zaman gözlerinde şiddetli bir arzu ateşinin parıldadığı olurdu ama bunun biraz fazla senli benlilik olacağını, kendisinin asları gözünde değerini düşüreceğini, otoritesini sarsacağını düşünerek vazgeçerdi. Bunun sonucu olarak da ağzından 40 yılda bir tek eceli sözcükler çıkan suskun bir adam olarak kaldı. Kendisine de bu yüzden sıkıcıların sıkıcısı adını taktılar. Akaki Akakiyeviç'in yardım istemeye gittiği önemli kişi de işte böyle bir adamdı. Üstelik de çok münasebetsiz bir zamanda gitmişti Akaki Akakiyeviç. Tabii önemli kişi için değil, kendisi için münasebetsiz bir zamandı bu. Önemli kişi odasında ta çocukluktan arkadaşı olan ve birkaç yıldır görüşmediği eski bir dostuyla çok neşeli bir söyleşi tutturmuştu. Tam bu sırada Başmaçkin diye birinin kendisini aradığını bildirdiler. Başmaçkin mi? dedi. O da kimmiş? Bir memur, dediler. Beklesin dedi önemli kişi. Şimdi hiç zamanım yok. Aslında burada önemli kişinin yalan söylediğini belirtmek zorundayız çünkü kendisinin zamanı vardı. Arkadaşıyla konuşabilecekleri, her şeyi konuşmuşlardı ve nicedir uzun suskunluklarla geçen konuşmaları arada bir işte böyle Ivan Abramoviç, "Ya, demek öyle Stefan Varlamoviç." türünden anlamlı sözlerle çeşinleniyordu. Buna karşın memuriyetten ayrılıp Çoktan köyüne yerleşen dostuna herhangi bir memuru kapısının önünde ne kadar uzun bir süre bekletebileceğini göstermek için önemli kişi memurun beklemesini söyledi. Sonunda doya doya konuştuktan, daha doğrusu konuşmaktan çok doya doya sustuktan ve epice bir cigaralar tüttürdükten sonra o pek rahat koltuğun arkalığına iyice kaykılarak sanki birden aklına gelmiş gibi kapı önünde imzalatılacak kağıtlarla bekleyen odacısına, ''Bekleyen bir memur vardı galiba.'' dedi. ''Söyleyin gelsin.'' Akaki Akakiyeviç'in mazlum halini ve üzerindeki giysilerin hırpaniliğini görür görmez, bu koltuğa oturmadan, yani general unvanlı müdür olmadan bir hafta önce tek başınayken, ayna karşısında çalışmalarını yaptığı pozu takınıp, alabildiğine sert, hükmedici bir sesle, ''Evet, ne istiyorsunuz?'' dedi. Odaya zaten ürkekçe girmiş olan Akaki Akakiyeviç bu gürleme karşısında büsbütün şaşırdı. Her zaman olduğundan da çok kekemeli, yanili, şeyli bir açıklama tutturdu. Bir palto diktirmişti, yani daha yepyeni bir paltoydu ve şey yapmışlardı bu paltoyu, e, acımasızca çalmışlardı. Acaba Yüce Ekselansları şey yaparlar mıydı? Yani polise iki satır şey yapıp Onların da şeyi şey yapmalarını sağlayabilir miydi? General Hazretleri kendisine bu şekilde başvurulmasını her nedense büyük bir lavalilik olarak gördü ve iyice çileden çıkmış bir tavırla ''Be adam!'' dedi. ''Yol yordam nedir bilmez misin? Bu makam her önüne gelenin canın istediğinde gelip başvuracağı bir makam mıdır? Önce kendi dairenize bir dilekçe vermeniz gerekirdi. Dilekçeniz oradan masa şefine, oradan şube müdürüne.'' ''Oradan benim sekreterime, en sonra da bana gelecekti.'' Akaki Akakiyeviç, önce korkunç bir şekilde terlediğini duyumsadı. Ardından da yüreğinde cesaret adına ne varsa son kırıntılarına dek toplayarak, ''Yalnız, yüce ekselansları.'' dedi. ''Benim doğrudan zat-ı halilerinize başvurmamın nedeni, sekreter milletine pek şey edilmez de, yani güvenilmez diye.'' ''Ne?'' ''Ne?'' ''Ne?'' diye gürledi önemli kişi. ''Ne cesaretle böylesine küstah sözler edebilirsiniz. Bu saçma düşünceler kafanıza nereden, nasıl aşılanıyor sizin? Ah, ah! Müdürlerine, yöneticilerine karşı saygı denen şey kalmadı şu gençlerde.'' Önemli kişi, Akaki Akakiyeviç'in ellisine merdiven dayadığını... Yani artık ancak yetmişinde birinin yanında genç sayılabilecek bir çağda olduğunu belli fark etmemişti. Siz kiminle konuştuğunuzun farkında mısınız? Karşınızda duran kişinin kim olduğunu biliyor musunuz? Evet, size soruyorum. Biliyor musunuz? Bunları söylerken ayaklarını yerlere vuruyor ve ciyak ciyak bağırıyordu. Akaki Akakiyeviç korkudan taş kesilmişti. Sanki... Olduğu yerde tüm bedeniyle iki yana doğru yalpaladı. Yetişip odacılar kendisini tutmasalar boylu boyunca yere kapaklanacaktı. Onu hemen hiç kımıltısız kalıp gibi dışarı çıkardılar. Önemli kişiye gelince, beklediğinin de üzerinde bir etki yaratmaktan, bir bağrışının insanın nasıl taş keseceğini göstermekten alabildiğine mutlu göz ucuyla arkadaşına baktı. Arkadaşının yüzü karma karışıktı Hatta adam sanki biraz korkmaya başlamış gibiydi. Merdivenlerden nasıl indi, sokağa nasıl çıktı, hiçbirini anımsayamıyordu. Akakya Akakiyeviç. Eli kolu kendinin değil de bir başkasının da sanki. Bugüne dek amiri olmuş hiçbir generalden duymadığı kadar azarı bir başka generalden duymuştu. Dört yandan ıslıklar çalarak üzerine abanan tipiye karşı güçlükle yürümeye başladı. Böyledir Petersburg tipileri. ''Geldiler mi, dört yandan birden gelirler adamın üzerine.'' Akaki Akakiyeviç, tabii esaslı bir şekilde üşüttü, güçlükle eve ulaşabildiğinde boğazı şişmiş, anjin olmuştu. Kendini olduğu gibi yatağa attı. Amirlerin memurlarını şöyle esaslı bir şekilde paylamalarının bazen böyle etkili sonuçları olabiliyor işte. Ertesi gün şiddetli bir hummaya çevirdi hastalığı. Eksik olmasın, Petersburg ikliminin de yüce gönüllü yardımıyla hastalığı beklenenden çok daha hızlı ilerledi ve gelen doktor nabzını şöyle bir tuttuktan sonra bir işe yarayacağını düşündüğünden değil, yalnızca tıbbın hayırlı yardımlarından yoksun kalmasın diye hastaya lapa yazmaktan başka çare bulamadı. Ardından hastanın bir, bir buçuk günlük bir ömrü kaldığını söyleyerek ev sahibesine, ''Siz de dedi. ''Kiracınız için hemen çam bir tabut ısmarlayın, çünkü meşeler onun gibi birine biraz pahalı gelir.'' Akaki Akakiyeviç, kendisi için söylenen bu kötücül sözleri duymuş muydu? ''Hadi duydu diyelim.'' Bahtının karalığını vurgulayan bu acılı sözler kendisini sarsmış mıydı? Burası belli değil. Çünkü bu sırada ateşler içinde kendinden geçmiş, sayıklayarak yatıyordu. Hiç durmadan biri ötekinden daha tuhaf hayaller canlanıyordu gözünde. Kendini Petrovic'in işliğinde görüyor ve ona yeni bir palto ısmarlıyordu örneğin. Ancak bu kez paltosunun tuzaklı olmasını istiyordu. Çünkü odasında, yatağının altında hırsızlar vardı. Hatta bir seferinde ev sahibesini çağırdı. Yorganının içine gizlenmiş olduğunu öne sürdüğü hırsızı oradan çıkarması için. Bazen de yeni bir palto diktirdiği halde çivide niçin eski paltosunun asılı durduğunu soruyor. demeye kalmadan kendini generalden azar işitirken ve "Suçluyum. Ne derseniz haklısınız ekselenansları, general hazretleri." türünden laflar gevelerken görüyor. Bunun hemen ardından ağza alınmadık küfürler savurmaya başlıyordu. Ondan bugüne dek özellikle de general hazretleri gibi yüksek görev unvanları ardından düşünün Doğrudan doğruya bu sözcüklerin ardından, böyle sözler duymamış olan ev sahibesi habire hat çıkarıyordu. Ve en sonunda büsbütün anlamsız sözler çıkmaya başladı ağzından. Ağzından çıkan bütün o eksik, kopuk söz kırıntılarından anlaşılan tek bir sözcük vardı, o da paltoydu. Sonunda zavallı Akaki Akakiyevich ruhunu teslim etti. Ne odasını, ne eşyalarını mühürlediler. Çünkü herhangi bir mirasçısı olmadığı gibi, kas tüyünden bir demet divit, devlet malı on adet birinci hamur kağıt, üç çift çorap, pantolonundan kopmuş iki üç düğme ve okurların artık çok iyi bildikleri tülbente dönmüş, şu eski paltodan başka miras sayılabilecek herhangi bir şey kalmamıştı ondan geriye. Bunlar kime düştü bilinmiyor. Daha doğrusu Öykü'nün yazarı işin bu yönüyle hiç ilgilenmedi. Götürüp gömdüler Akakya Akakiyevici ve Petersburg kendinde böyle biri hiç yaşamamışçasına onsuz kaldı. Kimselerin korumadığı, kimselerin değer vermediği, sıradan bir sineği bile iğne ucuna geçirip mikroskop altında incelemeyi ihmal etmeyen doğa bilimcilerin bile dönüp bakmadığı Akakya Akakiyevici Ömrünün en sonunda da olsa palto biçimine bürünmüş kutlu bir konuk, göz kamaştırıcı bir ışık olarak yoksul yaşamını aydınlığa boğan bir mutluluğu yaşadı ve sonra çarların, hükümdarların, tüm dünyaya egemen olanların başına gelen mutsuzluk onun da başına geldi. Yıllarca kalemdeki arkadaşlarının alaylarına nasıl sessizce katlandıysa, öyle sessizce dünyasını değiştirdi. Birkaç gün sonra dairesinden bir odacı geldi Akakya Akakiyeviç'in evine. Hemen işinin başına dönmeliydi Akaki Akakiyeviç. Yoksa müdür bey gösterecekti kendisine. Ancak odacı eli boş döndü. Ve bir daha gelemez o adam daireye dedi. Niçin diye sorulduğunda da dün değil önceki gün ölmüş karşılığını verdi. Dairesi böylece öğrenmiş oldu Akakya Akakiyeviç'in öldüğünü. Hemen ertesi günde onun masasında... Yeni bir memurun boy gösterdiği görüldü. Biraz daha uzunca boyunluydu bu memur ve el yazısı da Akaki Akakiyeviç'inki gibi düzgün, inci gibi değil, hayli yana yatık, hatta çarpıkçaydı. Akaki Akakiyeviç'in öyküsünün burada bitmeyeceği, üstelik de alabildiğine sessiz geçen yaşamına karşılık bir ödül müşçesine hayli gürültülü bir şekilde bir süre daha devam edeceği kimin aklına gelirdi? Ama işte böyle oldu ve bizim zavallı öykücüğümüz de sonuna doğru fantastik bir havaya büründü. Birden tüm Petersburg bir takım söylentilerle çalkalanmaya başladı. Anlatılanlara bakılırsa Kalınkin Köprüsü'nün oralarda, yalnız epey uzaklarında, geceleri memur kılıklı bir hortlak dolaşmaya başlamıştı. Adam sözde çaldırdığı paltosunu arıyordu ve kimsenin unvanına, rütbesine bakmadan Önüne gelen herkesin üstünden paltosunu çekip alıyordu. İnsanoğlunun kendi postunu örtmek için düşünüp bulduğu her türden posta, kedi, kunduz, tilki, ayı demeden, içi pamuklu mu, yünlü mü bakmadan, ''Bu benim paltom.'' deyip el koyuyordu. Hortlağı kendi gözleriyle gördüğünü iddia edenler bile çıkmıştı. Bunlardan biri Akaki Akakiyevich ile aynı dairede çalışan bir memurdu. Bu memur hortlağı görmesine görmüştü ve onun Akaki Akakiyev için ta kendisi olduğundan da emindi. Ancak görmesiyle birlikte öyle bir korkuya kapılmış ve hemen tabanları yağlayıp öyle bir kaçmaya başlamıştı ki gördüğü Hortla'ya etraflıca bakamamıştı. Güvenlikli bir uzaklığa eriştiğini sanarak bakmaya çalıştığındaysa hortlağın parmağını sallayarak kendisine gözdağı verdiğini görmüştü. Çok geçmeden sıradan memurlar şurada dursun Müsteşar gibi en üst rütbeli amirlerin bile geceleri paltolarına el konulması sonucu boyun ve omuzlarının tutulduğundan yakındıkları duyulmaya başlandı. Bütün karakollarda portlağın ölü ya da diri yakalanması ve aleme ibret olsun diye anasından emdiği sütün burnundan getirilmesi buyruğu salındı. Az kalsın yerine de getirilecekti bu buyruk. Kiryuşkin dolaylarında bir mahallenin bekçisi bir evin avlu kapısında Tam da eşgali verilen hortlağa benzer bir hortlağın, ömrü boyunca bir flüte soluğunu aktarmış emekli bir müzisyenin paltosunu çalmak üzereyken yakasına yapışıverdi. Suçluyu yakalar yakalamaz da bir ıslık çalıp kendisini uzaktan izleyen iki arkadaşını yanına şağırdı. Niyeti, çizmesinin koncuna zulaladığı tabakasından ayazlı gecelerde tam altı kez donma tehlikesi atlatan koca burnunu enfiye ile doldurmaktı. ''Gel gelelim.'' Enfiyenin yapıldığı tütün ne cins bir tütünse, bekçi daha sağ burun deliğini doldurup da, parmağıyla sol burun deliğini tıkayarak güçlü bir nefes almadan, hortlak öteden öyle bir hapşırış hapşırdı ki, her üç bekçinin de yüzü gözü salya sümük içinde kaldı. Bekçiler ellerini yumruk yapıp gözlerini silene dek hayalet de, hayaletin hayali de gözden yitip gitti. Hem de öylesine ki, daha sonra bekçiler de anımsayamadılar hortlağı gerçekten yakalayıp yakalayamadıklarını. O günden sonra bekçilerde hortlaklara karşı öyle bir korku gelişti ki hayaletler şurada dursun normal canlı insanlara karşı bile sakınıyla yaklaşır oldular ve uzaktan şüpheli birini gördüler mi ''Hey hemşerim fazla dolaşma buralarda!'' diye bağırmaya başladılar. Bunun doğal sonucu olarak da bizim hortlak memur işi azıttı. Ve Kalinkin Köprüsü'nün iyice yakınlarında bile dolaşmayı göze aldı. Tabii pek çok insanın da köprü dolaylarından ele tek çekmesine neden oldu bu. Ama biz galiba hortlak öyküsüne biraz fazla daldık ve tümüyle gerçeklere dayanan öykümüzün fantastik bir niteliğe bürünmesinin asıl nedeni olan önemli kişiyi unutuverdik. Ne demiş atalarımız? ''Yiğidi öldür, hakkını yeme.'' Bir güzel azarlayıp aşağıladığı Akaki Akakiyeviç'in hademelerin kollarında odasını terk etmesinden sonra önemli kişinin yüreği yazıklanmaya benzer bir duyguyla burkuldu. Acıma, yüreğinin çok da yabancı olduğu bir duygu değildi zaten. Yalnız acıma da değil, rütbesi her ne kadar dışa vurmasını önemli ölçüde engelliyorsa da insanlara iyi davranmaya uygun bir yüreği olduğu bile söylenebilirdi. O günde uzaklardan konukluğa gelen arkadaşı odasından çıkar çıkmaz nedense Akaki Akakiyeviç'i düşünmeye başlamıştı. Hatta hiçbir gün gözünün önünden gitmemişti. Azarlamalarına dayanamayan memurcuğun solgun yüzü. Sonunda tedirginliği dayanılmaz boyutlara ulaşınca kendisinden istediği yardım her neyse bunu göstermeye hazır olduğunu iletmek için bir adam gönderdi. Akaki Akakiyeviç'in iş yerine. Memurun... Onun yanından ayrıldıktan iki gün sonra Humma'dan öldüğünü öğrenince vicdanı sızladı. Hatta tüm varlığı sarsıldı. Bütün gün rüyadaymış gibi dolaştı. Tatsız olayın etkisinden kurtulmak ve bir parça kendine gelebilmek için bir dostunun evinde düzenlenen akşam yemeğine gitti. Son derece düzeyli bir topluluk buldu burada. En önemlisi de herkes aynı rütbedendi. Dolayısıyla kendisine şu ya da bu davranış kalıbı içine sokması gerekmiyordu. Dile deyince rahat olabilirdi. Gerçekten de moralini çok olumlu etkiledi bu durum. Dili çözüldü, tatlı, sevecen bir hava içinde konuştu da konuştu. Kısacası iyi bir akşam geçirdi. Yemekte iki kadehte şampanya içti. Bilindiği gibi insanın neşelenmesinde hatırı sayılır bir etkiye sahiptir şampanya. O gece onun içinde öyle oldu. İçtiği şampanya kendisinde aşırı olarak nitelenebilecek uçarı bir takım davranışlarda bulunma isteği uyandırdı. Bununla söylenilmek istenen şudur. Önemli kişi o gün eve gitmek için henüz vaktin erken olduğunu düşündü ve ev yerine eski bir tanıda, kendisine karşı yalnızca dostane duygular beslediği ve galiba aslen Alman olan bayan Carolina Ivanovna'nın evine gitmeye karar verdi. Burada hemen eklememiz gerekir ki, önemli kişi yaşını başına almış, evli, çoluk çocuk sahibi, sevecen bir eş, saygıdeğer bir aile babasıydı. Biri kendi yanında çalışan iki yetişkin oğluyla biraz kemerli olmakla birlikte pek zarif, pek hoş bir buruncuğu olan 16 yaşındaki kızı her sabah "Boncu papa!'' diyerek elini öpmeye gelirlerdi. Karısı hiç de fena sayılmazdı. Hatta oldukça alımlı olduğu bile söylenebilirdi. O da önce kendi elini öptürür, sonra elini ters çevirerek kocasının elini öperdi. Böylesine sevgiyle, sevecenlikle dolu bir ev yaşamı olmasına karşın önemli kişi Yine de kentin öbür ucunda, yalnızca dostça ilişkiler için bir kadın arkadaş edinmeyi edebe uygun bulmuştu. Arkadaşı karısından ne daha gençti ne de daha güzel. Yine de niye böyle bir seçimde bulundu diye sorulacak olursa, herhalde verilecek tek yanıt şudur. Dünyanın bizim üzerimize vazife olmayan nice anlaşılmaz işlerinden biriydi bu da işte. Neyse, dost evindeki yemekli toplantıdan ayrılan önemli kişi kızağına kuruldu ve ''Karolina İvanovna'ya!'' diye buyurdu sürücüsüne. Sonra alabildiğine şık, gösterişli, sıcacık paltosuna büründü ve tam bir rehavet havasına bırakıverdi kendini. Bir Rus için göz önüne getirilebilecek en hoş durumdu bu. Yani sen kendin hiçbir şey düşünmezsin ama birbirinden tatlı düşünceler sana onları arayıp bulma zahmetini vermeden kendiliklerinden akın ederler kafana.'' Az önceki akşamın neşeli dakikalarını küçük arkadaş çevresinin sıcaklığı içinde anlatılan fıkraları anımsayan önemli kişi, arada bir kendini tutamayıp bu fıkraların tam kahkaha patlattıran yerlerini kendi kendine yineliyor ve az önce olduğu gibi bunları yine gülünç buluyordu. Deminki içten kahkahalarının şaşılacak bir yanı yoktu o bakımdan. Bu sırada keyfini kaçıran tek şey, nereden ve niçin için çıktığı belirsiz sert rüzgarın yüzüne kar taneleri çarparak hafif ısırıklar atmasıydı. Bazen öyle şiddetli oluyordu ki rüzgar, paltosunun yakası yelken gibi geriliyor, ardından da hızını alamayıp başına geçiriveriyordu. Artık işin yoksa başını bu kocaman yakadan kurtarmak için çabala dur. Tam böyle bir çabalama sırasında önemli kişi birden birinin sımsıkı boynuna sarıldığını duydu. Dönüp baktığında iyice eprimiş resmi giysisi içinde orta boylu sayılabilecek bir memurla yüz yüze geldi. Tam bir hortlağa andıran bembeyaz yüzlü memurun Akaki Akakiyeviç'ten başkası olmadığını dehşetle fark eden önemli kişi, hortlak ağzını açıp da mezar kokuları saçarak konuşmaya başlayınca korkudan bayılacak gibi oldu. ''Sonunda elime geçtin'' diyordu hortlak. ''Sonunda ellerim senin de yakana yapıştı. Asıl senin paltondu benim aradığım.'' Çalınan paltomun bulunması için hiçbir şey yapmadığın gibi bir de azarlamış, aşağılamıştın beni. Hadi bakalım, çabuk çıkar üzerinden paltonu. Zavallı önemli kişi az kalsın dünyasını değiştirecekti korkudan. Dairede özellikle de astları karşısında işlerini gören, boyuna posuna ve ille de yüzündeki sert ifadeye şöyle bir göz atan herkes... Vay be! ''Analar neler doğuruyor?'' derdi kendisi için. Oysa şu anda Bahadır, baba yiğit görünüşlü çoğu kişi de görüldüğü gibi öyle büyük bir korkuya kapılmıştı ki, bir an için çok haklı olarak inme ineceğinden ve bunun ardından da bir daha doğrulamayacağından korktu. Hemencecik paltosunu üzerinden sıyırdı ve ulurcasına bir sesle sürücüsüne ''Eve! Dört nala eve!'' diye bağırdı. Böyle kritik durumlardaki haykırışları genellikle daha sert uyarıların izlediğini deneyimleriyle bilen sürücü, ne olur ne olmaz diye başını omuzlarının içine çekti, kamçısını şaklatmasıyla da kızak ok gibi ileri atıldı. Birkaç dakika sonra evindeydi önemli kişi. Korkudan yüzünde renk diye bir şey kalmamıştı. Üstelik paltosuzdu ve üstelik Carolina Ivanovna'nınki yerine kendi evindeydi. Odasına kadar binbir güçlükle çıkabildi. Kendini hemen yatağına attı. Geçirdiği kabus gibi bir geceden sonra sabah çayında kızı babasının halini görünce, ''Ah baba, yüzünde renk diye bir şey kalmamış.'' dedi. Ama babadan hiçbir ses çıkmadı. Ne akşam nerede olduğundan, ne de sonra gitmeye niyetlendiği yerden ve ne de yolda başına gelenlerden söz etti. Müthiş etkilemişti bu olay onu. Hatta aslarına karşı, ''Nasıl böyle bir şey yaparsınız?'' ''Karşınızda kim olduğunun farkında mısınız siz?'' türünden sözleri pek seyrek söyler oldu. Söylediğinde de önce işin aslını anlıyor, sonra gerçekten söylemesi gerekiyorsa söylüyordu. Ancak işin asıl dikkat çekici yanı şu ki o geceden sonra hayalet memur bir daha ortalarda görünmedi. Anlaşılan general paltosu üzerine tam oturmuştu. En azından o günden sonra bir yerlerde birilerinin üzerinden zorla palto çekip çıkarıldığına ilişkin olaylar duyulmaz oldu. Yine de kimi meraklı işgüzarlar ya da heyecan düşkünleri bir türlü yatışmadılar ve kentin uzak bir takım semtlerinde hortlak memurun dolaşmaya devam ettiğinden söz ettiler. Hatta kolonnalı bir bekçi bir evin arkasından bir hayaletin süzülürcesine çıktığını, kendi gözleriyle gördüğünü anlattı durdu. Oysa bekçi çelimsiz bir adamdı. Öylesine ki bir seferinde avlu kapısından fırlayan biraz sıhhatlice bir domuz yavrusu bekçiye çarptığı gibi adamcağızı boylu boyunca yere sermişti. Bu duruma tanık olan çevredeki arabacılar gülüp alay etmeye başlayınca da bekçi kendilerini eğlendirdiği için hepsinden birer kapik tütün parası toplamıştı. Evet, bekçi çelimsizce olduğu için evin arkasından süzülen hayaletin üzerine gitmeye korkarak onu uzaktan izlemeyi yeğledi. Ama sonuçta Dönüp bir ara ardına bakan Hayalet kendisini bir bekçinin izlemekte olduğunu fark edince durdu ve dirilerde bile görülmemiş irilikteki yumruğunu sallayarak ''Ey hey hey sen yaylan bakayım buralardan!'' diye bağırdı. Bekçi de bunun üzerine ''Hemen şimdi!'' deyip tam geri çark etti. Anlatılanlara göre pala bıyıklı bir çam yarmasını andıran Hayalet, Obuhov Köprüsü'ne yöneldi ve gece karanlığı içinde yetip gitti. Son